Rüya Babı 2142 Ubade İbni Samet'ten Aleyhisselatü Vesselam'a Ya Nebiyullah Allah'ın dünya hayatında da ahiret hayatında da müjde onlaradır ayetinde müjde nedir dedim yani Yunus 64 ayetinde sen bana senden önce hiç kimsenin veya ümmetinden hiç kimsenin sormamış olduğu bir şey sordun ve şöyle devam etti o müslümanın gördüğü veya ona ona gösterilen iyi rüyadır buyurdu. 2143 yine Ubadez'den Samed'den Aleyhissalatu vesselam müminin rüyası peygamberliğin 46 parçasından bir parçadır. 2144 Ümmü Kuruz'dan Aleyhissalatu vesselamı peygamberlik gitti sona erdi. Geriye müjdeleyici rüyalar kaldı buyurdu. 2145 Abdullah'tan Aleyhissalatu vesselam kim beni rüyada görürse o beni gerçekten görmüştür. Çünkü şeytan benim benzer şeklime giremez buyurmuş. 2146 Ebu Katâde'den Ali sallallahu aleyhi kim beni rüyada görürse o gerçeği görmüştür buyurdu. 2147 Ebu Katâde'den Ali sallallahu aleyhi ve sellem iyi rüya Allah'tan, kötü rüya şeytandandır. Binan aleyh Biriniz kendisinden korktuğu bir rüya gördüğü zaman soluna üç defa tükürsün ve şeytandan Allah'a sığınsın. Bundan sonra o kötü rüya ona zarar veremez. 2148 Seleme bin Abdurrahman'dan Ben hakikaten öyle rüya görüyordum ki beni hasta ediyordu. Sonra bunu Ebu Katali'ye anlattım. O da şöyle dedi. Hakikaten ben de beni hasta eden rüyalar görürdüm. Aleyhissalatü vesselam'ı şöyle derken işittim. İyi rüya Allah'tandır. Bu sebeple birinin sevdiği bir rüya gördüğünde Allah'a hamdetsin ve onu sadece sevdiği kimselere anlatsın. Birinin hoşlanmadığı bir rüya gördüğünde ise soluna üç defa tükürsün ve şerrinden Allah'a sığınsın. onu hiç kimseye de anlatmasın. Artık bu kötü rüya ona zarar veremez buyurdu. 2149 Ebu Hureyre'den: Ali sallallahu aleyhi ve sellem, rüya üç çeşittir. Güzel rüya Allah'tan bir müjde. Bir çeşit rüya şeytandan kaynaklanan bir hüzünlenme. Diğer bir çeşit rüya ise insanın şuur altından kendisine anlattığı şeylerden kaynaklanır. Binaenaleyh biriniz hoşlanmadığı bir rüya gördüğünde onu anlatmasın ve kalkıp namaz kılsın. 2150 Ebu Hureyre'den Ali sallallahu aleyhi ve sellem zaman yaklaştığında müminin rüyası neredeyse hiç yalan çıkmaz onların en doğru rüya göreni ise en doğru sözlüğü olanıdır. 2151 Ali radiyallahu anh'dan aleyhissalatü Vesselam, kim rüyası hakkında yalan söylerse kıyamet günü bir arpa tanesi düğüm yapmakla hükümlü kılınır. <gülüyor> 2152 Ebu Said el-Hudri'den aleyhissalatü vesselam en doğru rüyalar sabahtan biraz önceki vakitlerde görülür buyurdu. 2153 Ebu Hureyre'den Ali sallallahu aleyhi ve rüyayı alimden ve iyiliksever kimselerden başkasına anlatmayın buyurdu. 2154 Ebu Rezin el Okayli'den Ali sallallahu aleyhi ve rüya anlatılmadığı sürece ancak bir kuşun ayağının üzerindedir. Yani kararsızdır, gerçekleşmez. Anlatınca gerçekleşir buyurdu. 2155 Abdurrahman bin ay işte derken işittim ve vesselam Rabbimi rüyada en güzel surette gördüm o şöyle buyuruyordu yüce melekler topluluğu ne hakkında tartışıyor ben de ya Rabbi sen daha iyi bilirsin dedim aleyhissalatü vesselam o zaman avucunun içini omuzlarımın arasına koydu da ben soğukluğunu memelerimin arasında hissettim bunun sonucu göklerde ve yerde olan şeyleri bilmiş oldum bunun gibi biz İbrahim'e kesin olarak bilenlerden olması için göklerin ve yerin engin büyüklüğünü de gösteririz. Ayetini okudu. Yani Enam 75'i. 2156 İbn-i Sirin'de rüyada gören kimse cennete girmiş demektir. Buyurdu. 2157 Ebu Said El-Hudri'den ve Vesselam'ı şöyle derken işittim. Bir ara uykudayken rüyamda insanların üzerlerinde gömlekler olduğu halde bana sunulduklarını gördüm. Bu gömleklerin kimisi giymiş olan sahiplerinin memelerine ulaşıyor, kimisi bunun aşağısına ulaşıyordu. Bana Ömer İbn-i sunuldu. Onun üzerinde uzunluğundan dolayı peşinden sürüklediği bir gömlek vardı. Bunun üzerine Aleyhisselatü Vesselam'a ''Peki bunu neye yordun ya Resulullah?'' dediler aleyhissalatü vesselam da dinin imanın fazlalığına kuvvetine dedi evet 2158 İbn Ömer'den benim aleyhissalatü vesselam zamanında sadece ve Selam'ın mescidinde kalacak yerim vardı o zaman aleyhissalatü vesselam sabahladığında sahabe ona gelip rüyalarını anlatırdı bu yüzden ben kendi kendime benim neyim var ki bir şey görmüyorum dedim sonra bir rüya gördüm Sanki insanlar toplanıp ayaklarının üzerinde kuyulara atılıyorlar. Derken ben de alındım. Kuyuya yaklaştırıldığında bir adam onu sağ tarafa alın dedi. Uyanınca bu rüyam beni rahatsız etti ve ondan korktum. Bunun için onu hafsiye sordum. O da gördüğün rüya ne güzel dedi. Ben ona bu rüyamı aleyhissalatü vesselam'a sor dedim. O da sormuş aleyhissalatü vesselam. Abdullah ne güzel adam. Keşke geceleyin namaz kılsa demiş. 2159 aynı. 2160 İbn Ömer'den yine aynı 2161 Muhammed bin Kays'ten Aleyhissalatu vesselam rüyada görülen süt hak din fıtrat üzerine olma gemi kurtuluş deve üzüntü yeşillik cennete gitme kadın iyilik demektir. 2162 İbn Abbas'tan Aleyhissalatu vesselam asabına bazen sizden kim bir rüya görürse onu bana anlatsın da ben onu kendisine yorumlayayım buyururdum. işte bir defasında bir adam gelip dedi ki ya Resulullah rüyamda gökle yer arasında bal ve tereyağı damlatan gölgelendirici bir bulut gördüm yine rüyamda gökten yere ulaşan bir ip gördüm bu rüyamda o buluttan avuçlarıyla bal yağ alan bazı insanlar da gördüm bunlardan kimi ondan çok alıyor kimi az alıyordu derken sen o ipi tutup göğe yükseldin Allah da seni yükseltti Sonra onu senden sonraki kimse tutup göğe yükseltti. Allah onu yükseltti. Sonra onu ondan sonraki kimse tutup göğe yükseldi. Allah onu yükseltti. Sonra onu ondan sonra kimse tuttu. İp kesildi. Ardından ip bitiştirildi. O da bitişti. O zaman Ebu Bekir Ya Resulullah bana izin verdi. onu yorumlayayım dedi. Aleyhissalatü Vesselam buyur dedi. Ebu Bekir ve Vesselam'dan sonra insanların en iyi rüya yorumlayanıymış. Bunun üzerine Ebu Bekir gölgelendirici buluta gelince o İslam'dır. Bal ve tereyağına gelince Kur'an balın tatlılığı tereyağının sütüdür. Ondan avuçlayıp da çok veya az alanlar ise Kur'an öğrencileri, Kur'an uygulayıcılarıdır. Gökten yere ulaşan ipe gelince o senin üzerinde olduğun haktır. Sen onu tutuyorsun. Allah da seni onunla yükseltiyor. Sonra onu senden sonraki bir adam tutar da onunla yükselir. Sonra onunla başka bir adam tutar, onunla yükselir. Sonra onu Başka bir adam tutar, onun üzerine o kesilir. Ardından o, onun için bitiştirilir ve o da onundan yükselir. Şimdi, babam sana kurban olsun ya Resulullah, bana haber ver. İsabet ettin mi, hata ettin mi? Aleyhisselatü Vesselam, isabet de ettin, hata da ettin dedi. Ebu Bekir, peki isabet ettiklerim ne, hata ettiklerim ne dedi? Aleyhisselatü Vesselam, ona söylemeye razı olmadı. 2163, El-Abbas bin Abdul Abdülmuttalip'ten rüyada gördüm sanki bir yerdeki bir güneş veya bir ay Ebu Cafer şüpheye düşüp sağlam urganlarla göğe yükseliyor bunun üzerine Aleyhisselatü Vesselam kendisini kastederek bu senin kardeşinin oğludur dedi 2164 Ebu Musa'dan Aleyhisselatü Vesselam söz konusu bu rüyamda gördüm ki ben bir kılıç salladım da onun baş tarafı kesildi İşte bu Uhud savaşında isabet alıp şehit olan müminlere işarettir Sonra onu bir defa daha salladım. Bu sefer olduğundan daha güzel gibi oldu. İşte burada Allah'ın lütfettiği fete ve müminlerin toplanmasına işarettir. Yine bu rüyamda bir sığır ile vallahi bir hayır gördüm. İşte burada Uhud Savaşı'nda müminlerin şehit olan topluluğa hayır ise Allah'ın lütfettiği iyilik, ganimet ile bize Bedir Savaşı'ndan sonra verdiği savaşma ve cihatta sabretme hususundaki doğru sözlüğünün sevabına işarettir. 2165 Ebu Zübeyir'den o da Cabir'den Vesselam rüyamda gördüm ki sanki ben çok sağlam bir zırhın içindeyim bir de boğazlanan bir sığır gördüm ben yorumladım ki bu zırh Medine'dir bu sığır ise şehit edilecek bir topluluktur vallahi bu onlar için daha hayırlı şayet biz Medine'de kalırsak onlar üzerimize geldiklerinde onlarla savaşırız bunun üzerine Medine'li Müslümanlar olan Ensar vallahi onlar üzerimize cahiliye döneminde bile gelemediler. Müslümanlık döneminde mi gelecek dediler? O zaman Ali sallāhü o halde istediğiniz gibi yapın dedi. Sonra Ensarın bağısı bağısına Ali ve vassalamın görüşünü geri çevirdik deyip geldiler ve ya surla sen istediğin gibi yap dediler. Bu sefer Ali sallāhü şimdi durum şu ki hiçbir peygambere zırhını giyince savaşmadıkça onu çıkarması yakışmaz. 2166 Ebu Hureyre'den Ali sallallahu rüyada boyuna takılan bu kağı görmekten hoşlanmam. Ayağa takılan bu kağı görmek görmeyi ise severim. Rüyada ayağa takılan bu kağı görmek dinde sebat etmeyi, dinin içinde kalmayı ifade eder. 2167 Salim bin Abdullah'tan oda babasından Ali sallallahu rüyada siyah saçları dağınık, pis kokan bir kadının Medine'den çıkarılıp mehyeye yerleştiğini gördüm de bunu Medine'nin vebasını Allah'ın Mehye mehyeye nakledeceğine gördüm. 2168 Cabir'den Aleyhissalatü Vesselam o günlerden bir gün şöyle buyurdu. Ben gerçekten rüyada gördüm ki bir adam bana bir ölçek kuru hurma getirdi. Ben de onlar yedim de içlerinden bir çekirdek buldum. Bu çekirdeği çiğneyince beni incitti. Sonradan bana başka bir ölçek daha verdi. O zaman ve muhakkak ki senin verdiğin şeyin içinde beni inciten bir çekirdek buldum dedim. Ardından verdiği hurmaları yine yedim. Bunun üzerine bu Bekir, gözün sukunet bulsun ya Resulullah. Bu gönderdiğin askerli birliğe işaret ediyor. Onlar iki defa ganibet elde etmiş. Her ikisinde de senin zimmetini, güvenceni, kefilliğini tanıyan, kabul eden bir adam bulmuşlardır. 2169 Ayşe annemizden. Medine ahalisinden bir kadın vardı. Ticaretle uğraşan kocası Medine dışına gider gelirdi. Bu kadın kocası yanından her ayrıldığında bir rüya görürdü. Kocası da onu hamile bırakmazsın yanından pek az ayrılırdı. Sonra o Resulullah'a gelip şöyle derdi. Kocam ticaret yapmak için çıktı beni de hamile bıraktı. Derken rüyamda gördüm ki evimin direği kırıldı. Ben de bir gözükör olan bir çocuk doğurdum. sallatü Vesselam hayırdır inşallah. Kocan yüce Allah dilerse sağ salim yanına döner. Sen de iyi saygılı bir çocuk doğurursun. Kadın bu rüyayı iki veya üç defa görür. Her birinde Ali sallı ve gelir. O da ona bu cevabı söyler. Sonra kocası geri döner. Kendisi de bir çocuk doğururdu. Neyse bir gün yine önceleri Ali sallı ve sallama geldiği gibi geldi. Ali sallı ve sallam evde yoktu. O yine bu rüyayı gördü. Ona dedim ki: Ali sallı ve ne soracaksın, ey Allah'ın kulu? O da şöyle dedi görüp de yorumunu Resulullah'a gelip sorduğum, onun da hayırdır inşallah buyurduğu ve buyurduğu gibi çıkan bir rüyanın yorumunu soracağım. O zaman ben bana onun ne olduğunu söyle dedim. O hayır. Aleyhisselatü ve sellem gelip de bunu ona önceleri sunduğum gibi sununcaya kadar söyleyemem karşılığını verdi. Bunun üzerine ben vallahi rüyasını bana söyleyinceye kadar onu bırakmadım. Nihayet rüyasını bana söyledi. Ben de vallahi eğer rüyan doğruysa mutlaka kocan ölecek, sen de günahkar bir çocuk doğuracaksın yorumunu yaptım. Bunun üzerine oturup ağlamaya başladı. Ve rüyamı sana sununca benim ne günahım var dedi. Derken o ağlıyorken aleyhissalatü vesselam içeri girdi ve Neyi var ya Ayşe dedi. Ben de ona haberi ve kadın için yaptığım yorumu bildirdim. Bunun üzerine aleyhissalatü vesselam bırak ya Ayşe. Müslümana rüya yorumladığınız zaman onu hayırla yorumlayın. Çünkü rüya sahibinin yorumlamasına göre çıkar dedi. Neticede vallahi kadının kocası öldü ediyorum kendisi de ancak günahkar bir çocuk doğurdu.